Fecr, bu nisfi velaylen ash ve ertesi son kalplere giren bir seda gibi her bir seher vakasında. Ve bir ses gelir bu ayetin ardından. Allahu Ekber. Bu ne zamandır ya Rabbim? Acaba bu fecr namazının vaktimidir? Ne derdin ya yayılan bu gecenin sırrı? Allahım İslam inkılabının meşalesi yanmıştır yeryüzünün doğusundan ve bir nurdır dünyayı aydınlatan bir bayrak yükselmiştir onun ışığından ne doğu ne batı mübarek zeytin ağacından ve kanla yazılmıştır la ilahe illallah muhammedur resulullah ya rabbim Bu bayrak, peygamberin torunu, Ali'nin oğlu, Hüseyin'in bayrağıdır. Onun kanıyla Kerbela'da yazılan ve şimdi dalgalanmakta olan. Bir ses fısıldar şimdi kulaklara. Tağut Şah yıkıldı İramda ve dağıldı onun zulüm sarayı. Cehenneme yuvarlandı şeyhin şahın tahtı. Allahu Ekber, yeryüzü titriyor bu kıyamın azametinden. Şükürler olsun, şimdi Mekke, Medine, Kudüs ve Semer rasemasında Bel-Feyd yankısı duyulmaktadır. Acaba 20. yüzyılda mı nazil olmaktadır bu ayetler? Ey arşın melekleri, bundan daha yüce bir müjde verebilir miydiniz bize? Diyorlar İslam'ın rehberi zahir oldu. Acaba o ayetullah Ayetullahil Uzmaymam Hümeyni değil midir? Şüphesiz o Allah'ın ayetlerinden bir ayettir ve fedrin ayetlerindendir. Bu inkılabın bayrağı Muhammed, Hüseyin ve Hümeyni'nin adınadır. Ey değerlilerin en değerlisi, ey Hüseyin, ey şehitlerin efendisi. Kalk ve torununa bak ki başı dik ayaktadır ve sağ eliyle senin bayrağını dalgalandırmaktadır. Ey Hüseyin, her zaman kutlu bir çağrıyla senin adın ve senin dininle hakkın teryadı kıyamet gününe kadar devam ediyor. Duyduğumuz zaman imamın sesini, onu dinlemek ve ona itaat etmek, bize farzı aynı oluyor. Ey Allah'ın dininin düşmanları, biz hiçbir zaman sizden ve tuzaklayamayız. Alt edeceğiz münafıkların ve zorbaların saraylarını. Ey domuz çabanları, imanımızla sizin ve size bağımlıların kof ordularını paramparça edeceğiz. Allah'ım dinini yeryüzüne hakim kılıp, hak nidamızı her gün tekrarlanan ezan sesleriyle tüm dünyaya ulaştıracağız. Ve İslam inkılabı, Hüseyin-i kıyam bayrağıyla ebedə qadar dalgalanacaktır. Ey İmam! Sizin ömrünüz uzun olsun. Ey İmam! Acaba bizim sizin yüzünüzü görmekten nasibimiz yok mudur? Allah'ın Resulünün miraç yeri Mescid-i Aksa özgürlüğünü bekliyor ve birinci kıblənin mazlum kızları size sesleniyor. Ey rehberim! Ey 10. yüzyılın kahramanı Allah'tan istiyoruz ki sizi İslam bayrağının bayraktarı ve bütün Müslümanların komutanı kılsın ve İslam'ın yeryüzüne hakim olması için muzaffer etsin Ey İmam evsiz, yurtsuz ve abare binlerce Müslümanın selamı size olsun acaba siz bizim selamlarımızı kabul edecek misiniz? Acaba biz Arap kadınlarına Rehberlik onurunu bahşedecek misiniz? Ey İslami İran'da Müslüman bacılarım İslam Cumhuriyeti nizamında Sizlere şamil olan hayat Hepinize mübarek olsun Hüseyin'in bayrağı Ve İmam'ın komutanlığında şerefli hayat Sizlere kutlu olsun Ey İmam Allah sizi korusun Ve yardımcınız olsun Sizin doğum gününüz Ve İslam İnkılabı'nın yıl dönümü devamlı olsun. Ve her yıl sevinçlerimiz bereketle tekrarlansın. Binlerce selamımız üzerine olsun.